Dergi 95.0 Açık radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 11 Mayıs 2022 tarihli yayınımızda Şirin Neşat'la Düşler Ülkesi üzerine söyleşimizin ikinci bölümünü sunacağız. Sizlere dün başladığımız yayının devamı bu. Güncel sanatın çok yönlü temsilcisi, öncü figürü Şirin Neşat, Land of Dreams başlığıyla geçtiğimiz günlerde sona eren ve 40. .000. Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Dolapdere'de sanatseverlere kapısını açık Titan Dream Art'ın konuğu olmuştu. Bu vesileyle sevgili dostumuz açık alı programcısı sanat eleştirmeni ve yazar Evrim Altu kendisine mikrofonu uzattı. Düşler ülkesinden hareket oldukça kapsamlı bir söyleşiye imza attı bu vesileyle. Evet Artan Limited dergisiyle ortaklaşa yaptığımız bir yayın bu açık dergide iki gün süren bu sesli mülakat yayınının tam dökümüne ilerleyen günlerde Artan Limited dergisine matbu olarak da rastlayabileceksiniz. Hepsi o şekilde tamamen öyle yayınlanacak. Evet ayrıca Dream Art de bir kez daha teşekkür edelim bu söyleşiyi mümkün kıldıkları için. Neşet'in 22 Mayıs'daki burada yer alan son çalışması... Son Amerikan başkanlık seçimleriyle koltuğundan edilen Cumhuriyetçi Donald Trump iktidarının muhafazakar, ayrımcı rüyalar ülkesini gerek hareketli gerekse sabit 111 portre yorumuyla bir nevi iade itibar jesti gibi gözler önüne seriyor diye belirtmişti Evrim Altun. 2019 çıkışlı yap yapıtlar bunlar. Sanatçının merceğini ilk kez göçmen sıfatıyla yaşadığı bu toprağa, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirmiş olması ve belli bir ironi seviyesi içermesi bakımından da her zamanki eleştirileriyle dikkat çeken Dini belirtmiş evrim söz konusu işlerin söz konusu serginin sergide diye belirtiyor Neşat'ın koloni isimli bir diğer video düzenlemesi de eş zamanlı olarak izleyicinin ilgisine sunulmakta Land of Dreams başlıklı ilk video birazdan devam edeceğiz üzerine konuşmaya Şirin Yerel insanları evlerinde fotoğraflamak için Batı Amerika'ya dolaşan Simin adında İranlı bir fotoğrafçıyı takip ediyor. Bu kimse tanıştığı insanlara en son gördükleri rüyalarını soruyor ve sonunda kendini her bireyin bilinç altında dolaşırken buluyor. Land of Dreams'de tam olarak zaten buradan alıyorum ismini. Bu arada The Colony isimli ikinci videoda Simin'in karşılaştığı insanların rüyaları ve portrelerini aşivelemekle görevlendirilmiş bir İran casusuna dönüştüğü ürkütücü bir e, dokuman bir distopyayı da izleyebiliyoruz. Evet, daha fazla sürprizini kaçırmadan Şirin Neşat'la söyleşimize gelin geçelim ikinci bölümü, düşler ülkesine üzerine merakımızın bu. Açık Dergi. İzlediğimiz simin karakteri aynı zamanda bir muhabir gibi de davranıyor. Bu da tüm mesuliyeti üzerinden sizin gazeteciliğe duyduğunuz ilgiyi vurgulayan bir durum olsa gerek. Sanat ve gazetecilik arasındaki ilişkiyi kariyeriniz bağlamında siz nasıl kuruyorsunuz? Bunu soruyorum, zira sanat tarihine baktığımızda da pek çok öncü ismin sansür veya faşizme karşı direnebilmek uğruna birer gazeteci gibi hareket ettiğine de tanıklık ediyoruz. Bu konuyu öne çıkarmanız son derece iyi oldu çünkü bu yapıt ve içerdiği biçim uğruna büyük bir araştırmaya yakınmıştım. Büyük bir okuma sürecim oldu. Tıpkı Allah'ın kadınlarında olduğu üzere modern kadın ve devrim üzerine men, yaptığım okumalar you know, gibi. I, um, Ardından bu film için, Land of Dreams için yaptığım görüşmeler I, esnasında yalnız birçok kadınla da tanışıp bilgi alma imkanım oldu. Sonuna doğru yani Yanık Ev, House of Fire ve Düşler Ülkesini ortaya koyduğum esnada gördüm ki ben bir gazeteci hali almışım. Bakıyorum ki her defasında ilgili bir insanla tanışıyor, onlara yaşamla ilgili sorular yöneltiyorum. Fotoğraflarım aracılığıyla her birini belgeliyorum. Kapı kapı dolaşıp kimi oldukları, şu anda nerede yaşadıkları, geçmişleri ve ne yaptıklarını, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pozisyonlarını ve müşterek yanlarını kendilerine soruyorum. Bir yerli Amerikan kızı delilisiyle tanışınca ondan beni da tanıştırıp tanıştıramayacağını soruyorum örneğin. Onlarla söyleşlerimde ne tür düşler gördüklerini soruyorum. Aynı zamanda bu proje süreci beraberinde kendi mahremiyet gereksinimini de getiriyor. Evet, doğru. Güven ve mahremiyet haklısınız. Çünkü bana yerli Amerikan kızılderilerinin yaşam bölgelerine gitmemek konusunda o yıllarda bulunanlar dahi oldu. Onlardan nefret edenler de var. Bununla birlikte fotoğraflarının çekilmesinden, kendileriyle konuşulmasından yana çok sert tavır alanlar vardı. Çünkü ben bir ilanlı sanatçıyım. Onlar da... Haliyle bu konuda son derece um, kuşkucu olabiliyor. Zira hayatlarına daha önce hiçbir İranlı girmiyormuş. Ama daha so so sonra konuştuğum erkeklerden biri beni büyük annesinin 90. yaş günü kutlaması so için yaşadıkları yere götürebiliyor. Bunlar da oldu. Arizona'da New Mexico sınırına yakın harika bir çiftlikte yaşıyorlar. Akabinde ailenin diğer fertleri taşıtlarıyla bu güzel bölgeye geliyor. Büyük hanedenin yaş günü, kendilerine özgü müzikleri, yemekleri ve danslarıyla kutluyorlar. Aynı anda son derece fakir ama içlerinde bulundukları doğa ve yaşamlarıyla son derece zengin bir yerdeyiz. Kendini son derece iyi hissediyorum ve yapıtın bu deneyimden daha iyi olması halinde bundan ne kadar mutluyacağımı inanamıyorum. Aman Tanrım bunu yapabildim diye düşünüyorum. Normalde fotoğrafların çekilmesinden haz etmeyen bu kişiler yemeğin ardından rahatlayarak bana bu konuda izin veriyor. Bunun yaşattığı deneyim ve bilinmeyene yönelik bu kucaklaşma anı bu insanlarla tanışmış olmak, dürüst, ol, dürüst olmam gerekirse onlarla hala e-posta üzerinden irtibat halindeyim. Tam bir bağımlılık hali. Çünkü oraya gitmek ve bu şansın bir unsuru olmak istiyorum diyorsunuz kendinize. Film yapımcılığında en güzel yeri bu olsa gerek. Yaşadığım o anları bu video ve fotoğraflar üzerinden sevgiyle bağırma basabiliyorum. For and with the what, I mean, Eserlerinizi tümüne dijital olanaklarla mı ortaya koyuyorsunuz? Uh, uh, Bu bir yaratıcılık fırsatı mı artık? Video kamera veya dijital görüntü. I think also you are shooting your photos in digital cameras. Yes. So what is your thoughts about this evolution of from traditional material, I mean film to Hmm. Geleneksel film ve fotoğraf çekimi yaptığımız dönemden bu yana baktığımızda elimde daha fazla kontrol olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Yani işlerim halen oldukça klasik, Eski tip bir görüntü verebiliyorlar. Uyguladığımız renk yerpazesi, geçmişin klasik siyah-beyaz filmlerini araştırmıyor. Bununla beraber kalite ve çözünürlüğü de kontrol edebiliyoruz. Önceki dönemden tribülans veya rapture gibi çalışmalara baktığında aslında orijinalinde filmle ortaya çıktıkları görülür. Daha sonra video aktarılmış olsalar da kaliteleri ne yazık ki epey düşüktür. Biz de bu koşullarda eserin kalitesini geleneksel bağlamda belli bir seviyede korumakla birlikte çözünürlüğe müdahale etmek Dolayısıyla benim burada yapmaya çalıştığım teknolojiden aldığım en iyi avantajı değerlendirirken tarzımı değiştirmemek yönünde oluyor. Söz kelime, düşleri çektiğim esnada kamerada olabildiğince basit bir tekniğe başvurduk. Özel efektlere infrared. yönelmedik. Put, uh, Bunun verdiği basitliğin yanında so, teknolojide gelen bu evrimin, um, eserimin çözünürlüğünü de arttırdığını But gördük. At the same time, the Zira geçmişe bakıyorum ve doğrusu utanç <gülüyor> duyuyorum bazen pek çok güzel yapıtım doğrusu pek de bir şeye benzemiyor o dönemde 16 <gülüyor> milimetre mm. film kullanıyorduk <gülüyor> ve ne yazık ki bunların video aktarımları çok kötüydü so, dolayısıyla ben de mevcut teknolojinin fırsatını kullanmaya çalışıyorum ama bunu ruhumu yitirmeden yapmak istedim. Mm -hmm. Sanat üretiminiz adına tabularınız var mı? İki şey var. İki inandırıcı hiçbir yapıt ortaya koymamak. Yani gerçekçiliği kastediyorum bundan. Bu konuya ilgim sıfır. Hiçbir zaman bir belgesel ortaya koymayacağım yapıtlarımın in her, her daim bir ayağa yere basarken diğeri something. ötede olacak. My work Zaten bu nedenledir ki gerçek üçlücülük, sihirli gerçeklik benim için biçilmiş bir arkaftan. Diğer şey ise tabular hakkında insanları, onurlarını zedeleyici bir şeye asla karışmayacağım. Örneğin dini bütün insanlara saygısızlık etmeyeceğim. Bu orada doğrudan ortaya konulan Sırf belli bir aktarımı gözeten işlerin var olmasından hiç haz etmiyorum. İnsanların kendi yorumlarıyla kendi yollarını bulabilmeye taraftarıyorum. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemek hususunda sıfır ilgim var. Bu İran'daki dini bütün kişileri de kapsıyor. Öte yandan bir sanatçı olarak umudum şu ki ortaya koyduğum evrensel ve zaman ötesi hale gelebilsin. Yani üzerinde çalıştığınız şey örneğin bir yüz yıl sonranın dünya adına ilgisiz de kalabilir. Anıtabiliyorum değil mi? Benim için bu... Öyle bir strateji <gülüyor> falan da, öyle sınırlı <gülüyor> zamana yönelik bir entikaya da ya da tutum falan da değilim. İşlerim asla böyle işlevlenmiyorlar. <gülüyor> İç güdülerle alakalı yani şey. Diğer taraftan işlerinizin bağlı olduğu bir diğer disiplinin de arkeoloji olduğu kanısındayım. Zira bir arkeolog gibi bir inge ve hakikat kazıcısı şeklinde çalışıp bize çok sayıda mozaik yahut yazıt devrediyorsunuz. Yapıtlarınıza söz gelimi... Asur duvar yazıtları ve tabletlerini ya da ikonografisini ...motiflerini tıpkı Babil veya Mısır uygarlıkları gibi duyumsuyoruz. Zira onlar duvarları kendi medeniyet, ekran, tablet veya medyaları, gazeteleri kılmışlar. Değil mi? Böylece imge, hareket, işre ve metin aynı satıhta bir araya gelebilmiş. Evet, Haklısınız, yani bunu söylediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sanatçı olarak hep kendi takıntılarım üzerinde çalışıp durdum. Ancak bu hiçbir zaman otobiyografik bir yönde seyretmedi. Fark ettim ki bilinçaltımın da etkisiyle yapıtlarım aslen tarihle de son derece ilgiliydi. Tıpkı Allah'ın kadınlarının İran-İslam devrimiyle ilgili oluşu veya erkeksiz kadınların 1953 darbesiyle ilgili olması yahut Krallar kitabının 2009 Yeşil devrimle ilgili oluşu gibi. Bu binvalde aklıma Orhan Pamuk gibi sanatçılar geliyor. Onun kitaplarında kişisel takıntılardan doğduğu inancındayım. İstanbul kitabı, kar kitabı mesela. Ancak söz konusu bir denge koymaksa, eğer ki bir sanatçının kişisel takıntılarıyla arasında bir denge koyması mecburiyesi olacaksa, bunun kendini beğenmiş, narcsistik veya içti olarak değilse bile içinde bulunduğumuz dünya ile ilgili olması gerekiyor diye düşünüyorum. Benim bu konuda yaşadığım en büyük mücadelelerden birim, fikirlerimi İncinebilirliğimden azardı kılınım. Gıyabımda büyümedenine müsaade etmek. Bir insan olarak tecrübe ettiğim ikilem veya korkularla tamam ama asla ve kata bununla da kalmadan. Kesinlikle. Yapıtlarımı bir arkeolojik buluntu olarak yorumlamanızdan onur duydum. Çünkü bana her ne kadar kişisel saplantılarımdan yola çıkmış da olsam, bunun ötesine varabiliyor olduğumu bildirdiniz. Bunun için çok mutluyum. İnsanların yapıtlarıma bakıp sürekli beni, tüm o kişisel yolculukları gördüklerini bana iletmelerinden inanılmaz sıkılmış vaziyetteyim. Ama sanatçıların yaşadıkları zaman ve deneyimleri arasında nasıl birer taşıyıcı, birer müzakereci oldukları ortada? Şu ara dünya değer evreninde hararetle tartışılan NFT'ler ve sanat hakkında sizin duruşunuz nedir? Yes. Evet, aslında ben de NFT yapan video. I mean, you know. Then It's interesting because you know we stop time. Zaman Örneğin, video ile çalışmaya başladığımızda, akabinde laser disk veya DVD'lerin geleceğini öngörmemiştik. Ardından bunların hepsi birer veriye sayısal dokümana dönüştü. Yaşanan bu teknolojik evrim aynı zamanda sanatçıyı da yeni nesillerin neyin sanat olabileceği konusunda düşünmeye ve yeni hayaller kurmaya zorluyor. Tabi bunun da beraberinde gelen malum NFT piyasa it. fikri it. ya da neşretme eğilimi söz konusu olunca with, NFT de ister istemez benim de deneyimlediğim bir unsura dönüşüyor. So henüz you're tam de... anladığımı sanmıyorum uh -huh. ama deneye hep açık bileyim. Bunu da hep son derece sınırlı bir şekilde yapıyorum. Eski nesil sanatçılardan biri olarak yeniliği açık kalmaya devam etmeye gayret gösteriyorum. Son olarak sanat ve yayıncılığı konuşalım dilerseniz. Basılan önce Prestige'ini sanatçıların kariyerlerini besleyen katalog Rezoni eser yapıtlar masa üstü kıymetteki Coffee Table Nesne kitaplarıyla bu alan son yıllardaki çeşitliliğiyle doğrusu sanat eğitimi alan ve buna ilgi duyanlar için yeni sanatçı adayları içinde bir nimet gibi duruyor. Sorum özetle şu, 21. yüzyılda geldiğimiz şu dijital yayıncılık imkanlarında bu alana yönelik bakışınız nedir? Doğrusu geldiğimiz noktaya bakınca yeni neslin dijital medyayla sürekli hemhal olan dikkat eşiğinin bizimkinden çok daha kısıtlı hale geldiğini üzülerek tanıklık ediyorum. Genç insanlar için bu neredeyse imkansız hale geldi. Yani düşünsenize bir filmin telefonlarına gelen mesajlar sebebiyle bile sonuna kadar dikkatle izleyemez hale geldiler. Derin düşünme ve bir kitabı okuma meselesi söz konusu olunca inanın genelleme yapıyor olabilirim ama bu fon derece hakiki bir durum. 18 yaş e çevresindeki gençlerle mesajlarını kontrol etmek sizin baş başa 10 dakika bile konuşamıyorsunuz. İki saniyede bir sosyal medyaya bakıyorlar. Bu bizim dikkat etmemiz gereken bir durum. Çünkü gelecek nesilleri, NFT'yi ve bunun gibi şeyleri düşününce geleceğin kültürünün içeriğinin nedenle engin olacağına ilişkin kaygılıyım. Çünkü aynısı benim de bu yaşta başıma geliyor ve çok endişeliyor. Bu açıdan kitapları okumak, iki saatlik bir filme dikkatinizi dağıtmadan izleyebilmek, gerçekten aslen bir meditasyon biçimi ama ne yazık ki bizim gelecek nesil için endişe etmemiz gereken de bu but it's really something to worry about and publication reading watching films that are 2 hours without distraction it's it's a real exercise of you know meditation on it and unfortunately i think this is something we need to worry about the future generation Peki eğer son dönemin öne çıkan, bu yıla pandemi nedeniyle ertelenen ulus geleneksel sanat zirvesi olan 54. Venedik, Venedik Biyeneli'ne bir sanatçı olarak siz bu yılda çağrılmış bulursanız bunu bir ülke pavyonu üzerinden mi yoksa eserlerinizin gıyabında küratöryel veya tematik bir düzende mi kabul edecek olurdunuz? Uluslararası sanat bienerlerinde beni cezbeden çok güzel yönler var. Evet. Örneğin, küratör belli bir temayla gelince ve bunu kapsayan fikirle beni cezbedince kendimi daha özgür hissediyor ve tek başıma davana gidiyorum. Böylece bir başkasının bana verdiği rahatsızlık oluslu bulunmaksızın, örneğin bizleyicinin kalkıp da şu grup sergisini düşter ülkesi nasıl olmuş da bu derya yakışmamış demesine fırsat vermek sizin bu mümkün. Öte yandan diyelim ki Anish Kapoor kalkıp büyük bir tane yapar bir bir bakıma durum daha da farklı hale geliyor tabii ki. Bu bugünlerde Birleşik Krallığın nerede durduğuyla Hindistan'la ilişkisi ilişkinde çok şey söylüyor tabii ki. Yani bunu Sarkis ile de ifade edebiliriz. Kendisi birkaç yıl önce Türkiye pavyonunda yer alan, halen Paris, Fransa'da yaşayan bir Ermeni sanatçımız. Şimdi neyi, neye göre temsil ve teşhir edebiliriz? Bunu kastediyorum. Ve evet, yani sanatçı herhangi bir ülkeden yana tercihte bulunmazsa, yani bir nomatsa, Geçebeyse ne olacak? I'm Neyi temsil edecek? Yani onu yeah, düşünün. onu düşünün. Düşünün, where do artists who are nomadic and you know? yeah. uh, I mean, you know, çok gerinde bir soru çünkü Can bana kalırsa ortaya konulan işin I'm duasında bitiyor mesele. Zira ben İran hakkında bir iş ürettiysem niçin kalkıp da Amerika Birleşikleri'ni temsil edeyim ki? Yani kalkıp sizi Meksika'dan temsil için arasalar. E, tam da böyle bir şeyden bahsediyorum. İlginç hakikaten bunu düşünmek. Aklıma bir dostumu getirdi kendisi. Yunanistan pavyonu için seçilen bir Alman külatör ve Paris'te yaşamını sürdürüyor. Bu da aklıma ortaya konulan yapıtın içeriğinin neyi temsil ettiği sorusunu o veya bu paviyonda ya da sergide <gülüyor> ne için ve neyi temsil ettiği sorularını tekrar getirmiş <gülüyor> olur. <gülüyor> Son zamanlarda benim de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığım bir mesele var. Orada ilginç bir biçimde sanırım son zamanlarda olanlardan ötürü yaşanan sorumluluk ve suçluluk isimlerinden ötürü son derece e, artan sayıda siyahi sanatçının sergisi açıları oldu. Diyorsunuz ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet olayları. Şimdi nereye giderseniz gidin, siyahi sanatçıların yapıtlarıyla baş başasınız. Bence o sanatçılar... Artık tenlerinin renginden ötürü seçilir oldu ki, kusura bakılmasın benim bununla ilgili bir sorunum var. Mesela Whitney Biennale'ne gittim bakın, %90'ı siyahi sanatçıdır. Yani daha önce hiç yoktu ama, yani demek istediğim bu artık moda haline getirildi. Bunu Çin, Orta Doğu üzerinden de görmedik mi? Really ben bunu gerçek bir problem really olarak problem görüyorum problem. ve ilginçtir. No, en tepedeki galerilerde really buna by, hiç itiraz etmeksizin yapıt you know, alımını sürdürüyor. Bu müzelerden koleksiyonerlere, galerilerden by, by, sanatçılara uzanan bariz bir eğilim. Yani ben bunu museums, sanat dünyasındaki en kötü galeries, tavır olarak niteliyorum. Görülmek, zengin olmak isteyen sanatçılar dahi bunun içinde. Açık Dergi 95.0 Açık radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Güncel Sanat'ın çok yönlü temsilcilerinden Şirin Neşat'la geçtiğimiz günlerde Evrim Altun'un gerçekleştirdiği söyleşimizin sonuna geldik. Land of Dreams başlıklı sergilemesi vesilesiyle, Dream Art'taki sergileme vesilesiyle İstanbul'da bulunuyordu Şirin Neşat. Aynı zamanda İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti Land of Dreams. İşte bu okazyonu fırsat bilerek Düşler Ülkesi hakkında konuşup güncel soruları da temas ettiğimiz bir söyleşi sizlere aktarmış olduk. Sevgili dostumuz Evrim Altu'ya bu kaydı gerçekleştirdiği için çok çok teşekkür edelim. Tabii ki Dream Art galeriyede söyleşi mümkün kıldıkları için ayrıca Artan Limited Mekle ortaklaşa bir açık dergi, açık radyo yayınıydı. Bu açık dergide dinlediğiniz söyleşinin tam dökümüne ilerleyen günlerde Artan Limited Mekle de Ulaşabilirsiniz. Hatırlatayım açık dergili dinlediğiniz ya da kaçırdığınız bütün söyleşilere hem açık radyo web sitesi ve mobil, mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlardaki podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Şirinle Neşat'la gerçekleşen uzun söyleşimizde yarın itibariyle sizleri podcast mecramızda bekliyorum. İlk bir saati bu şekilde tamamlıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Bu kısa bir aranın ardından yerden yüksek köşemiz sizleri bekliyor. Açık Dergi